<Evet. S 2> Allah のお世話に d っていることを知っ d いるとを知っっていることを知っているいることを知っっていることを知っていることをいている Onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmasısa, ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli, Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin yoludır. Din de sonradan icad edilen. Her şey bidat, her bidat dalalıt, her dalalıttan ateştedir. Allah hepimize rahmet etsin. Allah Azze ve Celle bizlere nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti verdiği için ona ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yarattığı her şeye emaneti sunuyor. Bu emaneti ise insanlar ve cinler kabul ediyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri Kur'an'da anlatırken insan ne kadar acelecı ve nankördür. Hakikaten öyle bir fıtriyi hastetlere sahip insanlarız ki yaratılış gayemiz olan Allah Azze ve Celle'ye kullukken öyle fıtriyi hastetlerle ve bu fıtratta bizleri yediren, içiren, sıhhat veren yani neye sahipsek bunları veren Allah'a karşı kullukta hep nankörlük yapan, Allah dışında bir şeye dolu dizgin gidip, Allah'ı razı etmedeyse, hiç de o şekilde ihlaslı olmayan ihlatsız, samimiyetsiz, basiretsiz kullarız kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle bizlere rahmet ederek peygamberler göndermiş. Ve peygamberlerle birlikte Bir de vahiy göndermiş. Yazılı veya sözlü dediğimiz. Bunlar belki iyice düşünülmediğinde ne kadar önemli şeyler olduğunu anlamıyoruz. Düşünün, bugün ne kadar batıl dinler varsa, ne kadar fırkayı derli insanlar varsa, hep sözlerde eriyip giderler. Yani bir meselesini delillendir dediğinde delillendirecek bir şeyleri nedir? yoktur. En son muhakkak bir kendi sözlerine veya koydukları bir kaydıye takılıp kalırlar. Ama Allah Azze ve Celle bizlere öyle sağlam temeller üzerine Kur'an ve Sünneti bırakmış ki ve gönderdiği Resulü yalnız bırakmamış, onlara insanların içinden seçtiği sahabeleri、e, göstermiş ve o sahabelerde Resul'den aldıklarını aynen hayatlarına ne yapmış? Geçirmişler. Yani dinin temel taşları öyle oturmuş ki Kur'an sünnet ve o sünneti Kur'an'ın hayatına geçiren sahabenin anlayışı. Ama maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o nesil Görevini yaptıktan sonra bir dahaki nesil görevini tam yapmamış. Emrolunan işleri bırakmış. Nehyunlan işlerle uğraşmışlar. Aleyküm selam. Ve dinde yeni yeni birçok sünnetler yani bidatlar icat etmişler. Onlarla mücadele eden insanlar ancak bir değerle mücadele etmek zorundadır. O da Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünneti anlamayan Bu bilince varmayan bir insan bir başka fırkayla mücadele etmesi onlara doğruyu anlatması kabul ettirmesi mümkün değildir. Kardeşlerim onların eğitimine baktığımızda Ashab-ı Sufa diye bir topluluk vardı. Hiç duydunuz mu? Mescidin hemen yanında dört duvarın arasında sayıları bazen çoğalan bazen azalan ihtiyaçları hep halk tarafından karşılanan, çok zayıf insanlar vardı. Bunlar tamamen orada yer, içer, yatar, kalkar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan din öğrenirlerdi. Bugün din bize onlardan geldi. Ve onlar o çileli yaşantılarıyla öyle bir azmettiler ki, bugün belki bizler hep onların naklettiği, aktardığı sözlerle dinimizi öğreniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sabah onların yanına gelir. Uyuyanın rahatsız olmayacağı, ayaktakinin de duyacağı şekilde onlara selam verir. Hal hatırlarını sorarlardı. Bir gün yine onların yanına uğradığında, kimi namaz kılıyor, kimi oturuyor, kimi bir şeyler yapar buluyor. Bakıyor ki çoğunun elbisesi üzerlerini örtemeyecek kadar az. Hatta Rukiye'denin avret mahalli gözüküyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle zaman gelecek ki diyor sabah namazında ayrı bir elbise öğlen ayrı, akşam ayrı. Öyle kıldığınız namaz mı hayırlı yoksa şu halde kıldığınız mı? Oradakiler diyor ki elbette diyor sabah ayrı öğlen ayrı elbise, akşam ayrı elbise. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam aksine diyor. Sizin şu alde kıldığınız namaz, o namazlardan daha iftardaktır. Kardeşlerim, ne zaman bizler varla, çokla böyle yükselmeye başladık, bizde birçok sıkıntılar meydana geldi. Sahabelere baktığımızda en böyle、e, fakir, zayıf ve aciz kaldıkları zamanlar, hakikaten Allah'a en sağlam şekilde sarıldıkları zamanlar. Mekke dönemine baktığımızda bir tane münafık var mı? Göremezsiniz. Orada çile var, orada sıkıntı var, orada bir iman mücadelesi var. Ama ne zaman hicret edildi, orada Müslümanlar çoğalmaya başladı ve bölük bölük insanlar da dine girmeye başladı. Bir çok sıkıntı, ahlaki zayıflar başladı, çözülmeler başladı. Hatta tarihe baktığımızda birçok iftiralar olur olur da, ta peygamberin hanımına kadar iftira olur mu, o bile müminlerin arasında yayılmaya başladı. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetiyle ne yaptı? Temize çıkardı. Bunlar bakın Mekke'de değil, Medine'de olan olaylar. Demek ki Müslümanların, her zaman dikkat etmesi gereken unsurlar var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda, Peygamberliğinden önce bir insanlık kişiliği ön plana çıkıyor. Yani fıtrî hastelerde bir eminliği, bir ticarettiği, bir insanlık kişiliğindeki, bir toplumdaki herhangi bir olaya karşı duyarlılığı, hangi mesele olursa olsun bir insanlık kişiliği var. Yani nubuvetten önce bir insan olarak Allah Resulü karşımızda ve bunun üzerine Peygamberlik geldiği zaman toplum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, şair dedi mi? Dedi. Mecnun dedi. Birçok şey dedi. Yalancı dedi mi? Bakın bir yakıştıramadıkları yalancılık. Yani sihirbaz dedi, kahin dedi, şair dedi ama yalancı ne yapamadı? Diyemedi. Doğru sözlü olmadığı zaman bir peygamberin getirdiği haber karşıda değer kazanır mı? Kazanmaz. Bakın bu değerlere Allah Resulü neydi? Sahipti. Bir Müslüman da her ne kadar dini anlatıyorsa da ki anlatanların sayısı çok az dininden önce bir insan kimliğine sahip olması lazım. İnsan kimliğini kaybetmişsek ahlaki zaaflardaysak duyarsızsak bunun üzerine İslam kimliği hiç gitmiyor kardeşler. Gidiyorum. Topluma baktığımızda eleştirilen şuna bak Müslüman Şunu şöyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Karaladığı aslında nedir? İslam. Çünkü karşıdaki adam İslam maskesinin altına sığınarak bunu yapınca adam da ne yapıyor? Oradan yakalıyor. İnsani kişilikten yapsaydı, onu orada ne yapacak? Oradan vuracaktı. Kardeşlerim, Allah Resulüne Islanati ve Salam o kadar güzel bir muallim, eğitimciydi ki etrafında kim olursa olsun yaptığı hiçbir hareketi gözden kaçırmazdı. Muhakkak o ona söylenecek söz bir hareket varsa bunu yapardı. Ve bunu da bize miras olarak nasıl bıraktı? Her kim bir münker görürse ne yapsın? Muhakkak ya diliyle ya eliyle ya da kalbiyle buna müdahale etsin. Bunu yaptığın zaman sen de dinini koruyorsun. Geçmiş ümmetlerde ise Maide suresine baktığımızda İsrailoğullarından Allah bir ahit alıyor. Allah'ın bir ahit alıyor. bir münker gördüğünde ne yapıyor? Hemen uyarıyor. Ondan sonra, bana ne, ben söyledim, düzeltseydi. Sonra, Allah onların kalplerini ters düzediyor. Yani nifak giriyor birbirlerinin arasına. Ve akabinde, Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, Allah diyor onların, Davut'un diliyle, Meryem oğlu İsa'nın diliyle, lanet dedi diyor. Ve akabinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dayandığı yerden kalkıyor. Vallahi diyor, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da Allah size diyor, onlara nasıl lanet ediyorsa, size de öyle lanet eder.、Diyor. Kardeşlerim, insanın elinde bir ölçü, bir değer olmadığı zaman, neyi kabul, neyi reddettiğini yakalaması mümkün değil. Bizim elimizde de ölçü, Kuran ve Sünnet ama maalesef biz neyi kabul, neyi reddettiğimizi, neye iman ettiğimizi anlamayan varlıklar haline gelmişiz. Bir Kur'anı ele aldığımızda, kimi demiş bu şöyle okunmaz, böyle okunmaz. Kimi demiş şöyle anlaşılır, böyle anlaşılır. Birisi demiş her okuduğunu herkes anlar. Sünnete baktığımızda birisi demiş bunu kim demiş, kim sahih demiş, kim etmiş. Yani. İman derecesiyle kayıtlı olan bu kayıtlar maalesef rastgele öğrenilip rastgele hayata geçirilir maddeler haline gelmiş. Bu da bizi bağlayıcılığına yapmıyor, korumuyor. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Allah'tan en çok alimler korkardır. Neden? Çünkü bilerek yaptığın zaman, bilerek bir şeyi amele döktüğün zaman bunun insana verdiği hazla Rastgele yaptığın bir şeyin verdiği haz aynı mı? İşte İslam'da kesin nastar olan meselelere baktığımızda inanılması gereken helalde haramda veyahut insanların arasındaki hukukta ölçüyü koyacak zan ifade etmeyen kaidelerdir. Bu da Kur'an ve sünnettir. Bunun dışında hiçbir şey insana ne yapmaz? Bağlamazdır. Çünkü diğer şeyler her zaman zan ihtiva eder. Bir icmaya bakın. Edirleyi Şeri'ye bazında aldıkları. Zan var mı? Herhalde. Hoş geldin. Var mı Gazi Hocam?、Yok. Var. Kimin icması dersin? Birileri Cumhur'un icması şöyledir. Birileri der ki böyledir. Muhakkak ortada ne var? Bir zanlı galip söz konusu. Kıyasa baktığımızda kıyas da aynı şekilde. Her ne kadar hakkı ifade eden noktaları olsa da zan ihtiva eden neyi vardır? Meseleleri vardır. Onun için Müslümanların helalde, haramda, hangi meselede olursa olsun işlerini halledeceği, öğrenecekleri, hayatlarına geçirecekleri meseleler zan ihtiva etmeyecek. Öyle olmuş ki Bir alimin yapmış olduğu iştihat din yerine geçebilmiş aramızda. Doğru mu? Adam bir fetva vermiş Allah'ın Resulü'nün önüne çok rahatlıkla geçebilmiş. Halbuki o alimin bu sözü Allah ve Resulü'nün önüne geçsin diye mi söylüyor? Değil. Yapmış olduğu bir iştihat insanların arasında insanların akidelerinin oturmamasına haset onlara din olarak empoze edebilmiş. E bu sefer başka bir alim çıkıyor, başka bir şey söylüyor. Bu sefer sen öbür alimden istifade edemez duruma düşüyorsun. Halbuki insan, insan olması özelliğiyle her zaman ne yapar? Hata edebilir. Doğrular Allah'tan, hatalarsa insanlardan kaynaklanır. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri fıtrat üzerine yaratmış ve fıtratımızı da öyle yaratmış ki, Her şeyden etkilenen ve bunun üstüne de kalbi komutan olarak koymuş, aynı kalp bir tüy gibi şöyle bırakın, boşlukta döner döner bir rüzgar eser oyanya döner. Yani her şeyden etkilenen bir、e, yapıya sahiptir. O yüzden kalbin sürekli、e, ilimlen, Allah'ın diniyle beslenmesi gerekir. Eğer Allah'ın、e, diniyle Allah'ın indirmiş oldukları ile beslenmezse kalp bozuldu mu göze, dille, diğer azaalara ne yapar yansımaya başlar. İşte hocalarımız imandan bahsederken önce kalpten başlar. Kalbin şeksiz ve şüphesiz tastic etmeden hiçbir diğer tasticin kabul olmayacağını söyler ki doğrudur da. Sonuna kalbin tastic ettiğini dil ne yapacak? İkrar etmek zorunda. Ben böyle inanıyorum. Sonra azalarda ne yapacak? Bunu gösterecek ki doğru mu söylüyor? Yanlış mı söylüyor? Çünkü fiille faili ele aldığımızda kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalara gösterecek. Buna ne denir? Mümin. Mümin denir. Yani kişi olarak. Kalbi tasdik etmeyip diliyle ikrar etse, azalarıyla gösterse, yani ben de sizin gibi Müslümanım dese Şeytanıyla baş başa kalsa ben bu beyin sizlerini iman ettiği gibi mi iman ediyorum derse buna nedendir? Münafık. münafık. Nasıl ki bu değerler Kur'an ve Sünnet'te yani kafire kafir deme, mümin'e mümin deme, münafaq münafık deme, Kur'an ve Sünnet'te kayıtlıysa hangi meseleye bakarsak bakalım bu değerlerden bakmak zorundayız. Bu değerleri yanlış anladığımızda, bu tanımları yanlış koyduğumuzda bu sefer Karşıdaki kişilere bakışımızda ne yapacak? Değişecek. Birinin mümin dediğine birisi münafık diyebilir. Birinin mümin dediğine birisi müşrik diyebilir. Yani insanların anlayışına bu tanımlar bırakıldığı zaman ortalık ne yapar? Karışır. Bakın imanı tarif ederken bizler kalp tasdiik edecek, dil ikrar edecek buraya kadar mürcîyimle beraberiz diyoruz. Niye? Çünkü onlar ameli imandan ne yapmuyor, bir cüz olarak görmüyor. Bir imandanki tanım daki rahatsızlık, yani sıkıntı, bütün hayatına bunlara ne yapabiliyor, yansıyabiliyor ve amellerine de yansıyor. Bu sefer gevşeklik, başka bir gevşekliği, bu sefer Müslümanların sadece dilde ben Müslümanım demesine gidiyoruz. Biraz daha devam ediyorsun, azalar da imandan. Bu sefer buraya kadar da kiminle harcilerle beraberiz. Onlar artmaya eksilmeye ne yapmıyor?、İnanıyor. İnanmıyorlar. Kalpleri kas kato olmuşlar. İman bir bütündür. Bu artmayı eksilmeyi kabul etmez deyip ne yapıyorlar? Korkuyla aşırı gittikleri için merhamet, ümit diye olay kalmıyor. Ümit de aşırı gitme, korkuda aşırı gitmeden kaynaklanmış. Eylül sünnet biraz daha devam ediyor. İmanın arttığını ve eksildiğini, itaatle arttığını, günahlarla eksildiğini ve imanın şube şube, küfrün de şube şube olduğunu ve günahları ele aldığında Allah'a karşı, kullara karşı ve nefse dönük günahlar olduğunu ne yapıyor? İnsanlara anlatıyor. Bunları kesin çizgileri tamamen ilimlendir kardeşlerim. İlim anlaşılmadığında Kur'an ve sünnet bütünlüğü ele alınmadığında insanların da ne iman ederken söylediği sözü dikkat etmeden söylemesi ne de ihtilaf ettiğinde nereye gideceğini bilmemesi ortalığı ne yapıyor? Karıştırıyor. Nasıl ki iman etme esasında Allah ve Resul ise yani La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyorsa ihtilaf ettiğimizde de gideceğimiz merci nedir? Yine ikidir. Ama bunun yanında İnsan olmamız hasabiyle ve insanın da doğar doğmaz mükellef olmadığı için、e, akıl dediğimiz bir melekesi vardır. Akılın görevi nedir? Hani had? Akıl buluğa eren bir insanın mükellef olduğunda sağını solunu ayırdetme de bir ölçü değil mi? Yani akla olmayanın yani değeri de olmaz. İstediği kadar Yakışıklığı, boyu, posu çıksın. Ona kimse ne yapmaz? Değer vermez. Akıllıysa, buluğa da ermişse o artık nedir? Cezadan, mükafattan sorumludur. O akıl vahiy ile tanıştığında görevi ne yapıyor? Bitiyor. Artık vahye, akıl teslim olması gerekir. Ta başta teslimiyeti veremeyip kendini yetkili kılan insanlar vahiy üzerinde aklın tesiri olduğuna inananlar hep meseleler geldikçe safları ne yapacak? Ayrılacaktır. Aleyküm selamlar. Bir Allah Azze ve Celle'nin bir isim sıfatını düşünün. Nasları düşünün. Akıllan ters olan her meselede bunlarda ne yapacak? Tevhile gideceklerdir. Ve yolları ayrılacaktır. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri kulluk için yaratmış bu kulluğumuzda biz tamamen her şekilde teslim olmak zorundayız. Ama bir sözümüzde, ama bir düşüncemizde, ama bir hareketimizde ne yaparsak yapalım Allah'ı razı etmek zorundayız. Nasıl ki ibadet dediğimizde sadece namaza, oruç'a, hacca, kayıttı değil, bir tebessüm dahi ibadetten, kulluktan sayılmışsa, öyleyse bizim her hareketimize ne yapacağız? Çok çok dikkat etmemiz gerekecek. Ve yaptığımız her şeyden sorumlu olduğumuzun bilinci içinde olmak zorundayız. Bakın sahabelerle bizim aramızdaki farka bakın. Onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soru sorarken nasıl soruyorlardı? Hem Mehmet senden sonra kargaşa olacak mı? Yani bu hayırdan sonra hayır devam mı edecek? Yoksa kargaşa, fitne, damanı mı olacak? Soruyorlar değil mi? Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Saliham evet diyor. Bana ne dersin, ne tavsiye dersin? Müslümanların cemaatinden emirinden ne yapma, ayrılma. Ve ot bir başkası başıma gelir korkusuyla şunu şunu sordu. Bugün bizim gündemimizde olan konular hangisi? Nereye gidersen git adam soruyor şimdi. Et yener mi? Baş diyor şimdi. Çocuk okula gönderilir mi? Oy kullanılır mı? Askere gidilir mi? Sahabenin sorduğu soruya bakın. Yani kendisini ilgilendiren meseleler. Tabi öbür meseleleri ilgilendirmiyor demiyorum. Kendi dinini öğrenmekten aciz olan birisi dini yıkan bir meseleleri anlamaktan acizdir kardeşlerim. Geçmiş ümmetlere baktığımızda Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Müslüm'ün elli noğul rivayetidir. Her peygamberin diyor. kendine tabi olan havarileri, ashabı olur. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinden öğrendikleri doğruları alır, hayatlarına geçirir, nehyettiklerinden de uzak dururlardı diyor. Sonra yani peygamberlerinin vefatından sonra insanlara iyiliği emreder, kendileri de tutarlardı diyor. İnsanları kötülükte nehyeder, kendileri de ne yapar? Uzak dururdu. Onlardan sonra bir nesil türedi. Onlar ne yaptılar? Dinde emr olunan işleri bıraktılar, nehir olunan işlerle uğraştılar ve dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar iptal ettiler. Kim bunlarla diyor eli ile mücadele edersen o mümindir. Kim dili ile mücadele edersen o mümindir. Kim kalbi ile mücadele edersen o mümindir diyor. Bakın mücadele ile gelen meselleri burada kitlendiğini görürsünüz. Demek ki. İnsanlar emr olunan işleri bırakınca, bu sefer şeytan ne yapıyor? Nehiyolunan işlerle uğraştırıyor. Ve bugün öyle hale gelmiş ki insanlar hakikaten imanlarını artıran unsurları sormaktan aciz, insanların kafasını kurcalayacak, bölecek, parçalayacak meselelerle uğraşıyorlar. Mesela Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun, din tamamlanmıştır. Eksik hiçbir şey yok. Allah dinini kemale erdirmiştir. İşte sahabe diyor. Bunlar da dinin temel taşları. Artık kimsenin cehaleti maziret söz konusu değildir diyor. Şimdi aynı ifadeyi günümüze getirebilir misiniz? Din tamamlanmadı mı? Eksik bir şey var mı? Kemale ermedi mi? Aynı ifadeyi bak insanlara kullanamıyorsunuz. eksiklik bizde var çünkü o unsurlar bizde nedir mevcut değil öyleyse cehalet burada mazaret gündemi ne geliyor çünkü onların arasında bu ne yaptı kaltı artık bir kimsenin cehaleti söz konusu değil çünkü tamamlandı hüccet de ikamet edildi. Ikam edildi ve aralarında da çok güzel ne var bir birliktelik var görülen bir mümkere anında mani olma var peki bizde nasıl Biz de birbirimize hakikaten manolabiliyor muysak? Şu haktdandır, şu bahtildandır dediğimizde karşıdakine hakikaten etkili olabiliyor mu? Eğer o bakalizde varsa. Tesis etmemesi bran ve sünneti yani inandığımız dini hayatımıza geçirmeyince tesis etmiyor. Ama geçiren insanların sözleri tesis ediyor. Geçirmeince bu sefer hepsi ne yapıyor? Havada kalıyor, sıkıntıda kalıyor. Kardeşlerim birinci şey insanların arasında peygamberler nübüvvetten önce Allah Resulü nasıl doğru sözlüyse ve kendisine bir müşrik dahi yalancılığı yakıştıramıyorsa bizlerin de çok dürüst, ahlaklı, sözleri güvenilir ve ne konuşursa konuşsun hak sözlü olan insanlar olmak zorundayız. Hatta hikaye olarak anlatırlar, bilmiyorum. Duymuşsunuzdur hocalardan. Hikaye çok anlatırlar. Alemin birisi böyle çok günah işleyen birisine、e, nasihat ediyor. O diyor ki sen bana öyle bir nasihat et ki hoca ben diyor bir daha günah işlemeyim. Alem diyor ki ne olursa olsun yalan söyleme diyor. Doğru söz doğru diyor. Ertesi gün adam bir günah işlemeye meylediyor. Şöyle bir düşünüyor. Şimdi diyor hoca diyecek ki sen ne yaptın? Ben diyor işte hırsızlık yaptım diyemeyeceğim diyor.、Yani、yalan söyleyeceğim. Adam ne dedi bana doğru söz doğu yapamıyor. Başka bir günah yapamıyor. Başka bir günah en son yani anlıyor ki bir doğru sözlülük onu ne yapıyor? Her türlü günahtan engelliyor. Yani dinde öyle değerler vardır ki önemsemediğimiz, dikkat etmediğimiz Bunlar inanın insan fıtratının korunmasına sebep oluyor. Yani doğru sözlü ol, o doğru sözlülük hem seni kurtarır hem de gittiğin toplumdaki o insanların bozulmuş akidelerini kurtarır. Ve senin sözünün de karşıdakine ne yapar? Tesir etmesine sebep olur. Kardeşlerim, bütün peygamberler aldığı dini ne yaptı? Anlattı. La ilahe illallahın Olmazsa olmazlarından birisi dini tebliğ etmektir. Eğer bizler inanan insanlar şu inandığımız hak davayı birilerine etkilendiğimiz bir olayı seyrettiğimiz bir filmi veya bir maçı veyahut bir olayı anlattığımız gibi yani hiç sıkıntı duymadan çok rahatlıkla kontak kurarak anlattığımız gibi dini anlatsak yeryüzünde zulüm olur mu?、Hı? Olmaması lazım değil mi? Peki biz ne yaptık? Anlatıyor muyuz? Çok zor. Allah Resulü Anis Salatu ve Sılağın ashabu sufa dediğimiz、e, o insanları eğittiği yer neresiydi? Mezcler. Bizler nereelerde toplanıyoruz? Mezcl onların yanlarında. Hangisi etkili? Camilerin kapısına mı ilim der diye böyle bir mezcl tabelası asmamız lazım? Yoksa şöyle bir bina yapın. Cami herkes gelir, değil mi? Hizmetin yapılacağı, davetin yapılacağı en güzel yer Allah'ın evladıdır. Buralar terkedilip başka mekânlar edildiği müttetçe onlara alternatiftir bunlar. Tabu bu benim inancım. İtiraz eden olabilir. Oralar, oralar her zaman başarılı olmuştur. Ne zaman biz oraları terk ettik başka isimler almaya başladık. Ve bugün bakın dışlanan dün mesela Türkiye'de dışlanan hangi fırka varsa bugün ululanıyor mu? Nurcular dün görüldüğü yerde kitapları yakılırdı, hapislere atılırdı. En başlarındaki adam bile hapiste öldü değil mi? Bugün kim? Ululanan kim? Hatta şu yaşadığımız düzende bile devlete sahip çıkıp onurunu veren kim? insanlar değil mi? Geçmişte kendilerine düşmanlık yapılan. Yarın ne olacak? Bir başkası gelişecek. Bir başkası ne yapacak? Onun yerini alacak. Bu sefer bu düşman olacak. Ama camide olan bir insana kim nasıl düşmanlık yapacak? Onun için hizmetin yapılacağı en güzel yerler camilerin terk edilmemesi. Oralara başka fitneler var. Buradaki imamların arkasında namaz kılınmaz. Doğru mu?、Evet. Camiye gidilmez. Cuma kılınmaz. Ama bu da Müslüman. Bu da camide imam bakın kardeşimiz. Bu adamın arkasında namaz kılınmaz mı? Öyle fitneler atıyorlar ki şeytan ve avaneleri. Hak mı, batıl mı demeden insanlar da hemen peşinden ne yapıyor? Gidebiliyor. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın veyahut onlardan sonra gelen insanların Takındığı tavır ne bu konuda? Burada nefisler mi ön plana girecek? Naslar mı ön plana girecek? Onun için kardeşlerim ilmin eksik olduğu her yeri şeytan otomatikmen tamamlar. Ve insanların doğru diye direttikleri neye bakarsanız bakın hep kendi sözleridir ayaklarını direttiği. Ama sahabeye baktığımızda Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü ne diyor? İki kişi nizalaştı. İkisi de kavgalı. Haklı bile olsan, hak davanı bırak, cennetin ortası diyor mu? Diyor. Ne yapıyor sahabe? Hemen davasından vazgeçiyor. Çünkü haklı bile olsan, cennetin ortası diyorsa, bak doğru olan bu diyor. Yani kendi nefsine uysa ne var? Haklı. Onunla tartışmış, hala davasını güdebilir mi? Ama haklı bile olsan, davandan vazgeç, cennetin ortası diyorlar. Yani İslam beni his diğini değil kardeşler nas diğini ve bu nasları öğrendiğin zaman din çok kolaylıkla sana kolaylık sağlar. Ama ne zaman nasları bırakır da bizler nas dışında bir şeylerle amel etmeye başlarsak dinde şiddetlik başlar ve din de bize şiddetir. Geçmişte bakın yakın tarihlere bakın yakın tarihte dindeki naslarla kendilerine göre birçok şeyler çıkartıp halka bakışı değiştirenler kendi sağlıklarında bile tekrif edilmişler hala günümüzde belki birçok mücadele verseler dahi itim altında kalan insanlar olmuşlardır çünkü dinde şiddet olursa dinde san aşediktir dinin emir ve nehirlerini güzellikten hayata geçirirsen dinde ne var kolaylık vardır yumuşaklık vardır huzur vardır mesela bir namazı düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'deyken korku yok, yağmur yok. Ne yapıyor? Öğle ile ikindiği birleştirerek kılıyor. Akşamı yatsıyı yine birleştirerek kılıyor. Sahabe İbn Abbas'a soruyor. İbn Abbas Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Ümmetime zorluk, meşakkat olmasın diye yaptım.、Yani、ne kadar kolay bir şeye baktım. Bugün belki çalışan insanlar, okula giden insanlar, herhangi bir ihtiyacı olan insanlar bundan nasıl faydalanıyor? Belki hiç hesaplamadığınız bir şey. Veyahut bir unutma, bir uyuma, bir baygınlık bunlardan ne yapılıyor? Kalem kaldırılıyor. Ama bakın başka bir şeylere, nasların dışında, mesela bir Kur'an okunma meselesini ele alın, en son noktadan alayım, bir hayızlının Kur'an okuyamayacağını söylerler. Buna yaklaşamaz. Şimdi birisi soruyor hemen. Peki diyor bu kadın öğretmense, Kur'an öğretiyorsa, o zaman diyor bir şeylen alacak şöyle. Peki nasıl açacak, madem bu pis, eline diyor bir çöp alacak, öyle açılacak.、E、peki nasıl okuyacak bunu? İşte diyor ayeti tam okuyamaz, ne yapacak kelime kelime okuyacak. Yani eğer gelen emir Allah'tan ve Resul'dan değilse. her gelen soruya karşılık ne yapıyor? Bir yön değiştirmeye başlıyor. Onun için kardeşlerim, dinde kesinlik ancak Kur'an ve sünnete bağlılıkla gündeme gelir. Bunun yanında beşeri münasebetlerdeki ilişkilerimiz de、e, mesela bir ahlak anlayışı, bir dürüstlük anlayışı bunlar da dikkat edilirse yine Kur'an sünnetten ele alınmalıdır. Aleyküm selam hoş geldiniz. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında babanız dahi olsa şahitliğe çağrıldığınızda ne yapın? Doğruyu söyleyin. Peki günümüzde biz söyler miyiz bunu? Zor. Hakikaten nefislere zor gelen bir olay. Ama din bunu kayıt altına alıyor mu? Alıyor. Veyahut birisi eşini zina ederken görse ne yapar? Hemen hisleri galebe çalar değil mi? Din ne yapıyor? Ne yapıyor? Histiri gündemden çıkartıyor, şahit getirmeni istiyorum. Şahitin yok, sadece Lian hakkını ne yapıyor? Sana sağlıyor. Ama günümüzde takır takır vururlar mı? Hangisi doğru? Dindeki gelen değerler insanı ne yapar? Koruyor ve düzeltiyor. Yani İslam dinini, histini değil, nas dinini olduğu gibi ahlakımızda da, beşeri münasebetlerdeki ilişkilerimizde de bizleri hayet altına alan din olmalı kardeşler. Durduğumuz yerdeki, yöredeki bir ahlakı düşünce、e, oradaki bir ahlak bize hiçbir zaman ahlak ne yapmaz sağlamaz. Öyle yöreler vardır ki işte kimi ikram severdir, kimi işte şöyledir, kimi böyledir ama İslam'a bakıyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'a misafirler geliyor. Onların melek olduğunu ne yapmıyor bilmiyor. Hemen bir hayvan kesip kurban edip Ee, onlara yemek hazırlıyorum mu? Bak bizim dinde ikram zaten var, karşılıksız verme. Adamların yemediğini görünce korkuyor. Bu sefer melekler ne diyor? Korkma ya İbrahim, biz de Allah'ın falan kabulü gönderdiği menekleriz diyor. Mevdallah Resulullah Insallatü Vesselam tanıdığına tanımadığına ne? Yap? Selam. Selam ver, yedir içir. Bak bunlar nedir? Hep bizim için davette birer ölçüdür. Ama、e, kendi başımıza bir ahlak şeyi alır. İstediğimize selam verir, istediğimize vermez. İstediğimiz şekilde yedirme içirme yoluna gidersek bunlar davette ne olur? Sıkıntı olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Nereye giderse gitsin. Kendi başına direkt o kavme ne yapmıyordu? Davet etmiyordu. O bölgenin güçlü onların üzerinde söz sahibi olanı kim var? Mesela Gazi Hocam. Ona gidiyor, bana hamilik yapar mısın? Ben bu insanlara ne yapacağım? Hitap edeceğim. Böyle bir hami aldıktan sonra insanlara ne yapıyor? Davet ediyor. Bakın bunlar davette önemli unsurlar. Rastgele bir bölgeye gidip de davet etme karşılığında birçok bela musibet getirir mi? Kabulü de ne yapar? Zorlaştırır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşru olan her şeyi ne yapmıştır? Denemiştir. Düşünün kardeşlerim hepimiz insan olmamız hasabiyle hep değişik yerlerden geldik. Hiç Allah için ayaklarınız tozlandı mı? Yani Allah için bir yola çıkıyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Ticaret için nereye gidebiliyorsunuz değil mi? Arkadaşım. Allah için gitmeyle ticaret için gitme aynı mı? Hadislerde ne dır? Kim diyor Allah için bir göz yaşi dökerse o gözü Allah ateşe gitmeyi ne yapar? Haram kılar. Allah yolunda tozlanan bir ayağı cehennem ateşini haram kılar mı diyor oraya? İnsanlar her yere gider de Allah için gitmezse bu ona bir fayda sağlamaz. Sadece niyeti neyse onu kazandırır. Ama Allah yoluna çıkılan yollarda Allah ona ne yapar? Her attığı adama bir sebap. hem günahını eksiltir hem de ona birçok dereceleri kazandırır. İşte kardeşleri, sahabeleri sahabe yapan ve bu dinin bize gelmesine sebep onlar dinini güzel anladılar, anladıklarını hayatlarına geçirdiler ve ahlaklarını Kur'an ahlakıyla ahlaklandırdılar. Mesela düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine bazı sahabeler geliyor, hanımlarından. Gece namazını, orucunu, nafile ibadetlerini soruyorlar. Çok oldunuz mu? Azım suyorlar. Birisi diyor ki, ben diyor işte geceleri çi uyumayacağım, gece namazı kalacağım. Birisi diyor ki, ben nafile oruç tutacağım. Birisi diyor, ben hanımlarımın yatağını ne yapmayacağım, hiç girmeyeceğim. Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Selam bunları duyur ve gidiyor mezitte Allah'a hamd ediyor. İsim zikretmiyor bakın. Ne diyor? Birilerine ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar. Yani o kadar güzel bir ahlak bize öğretiyor ki bizse hemen birisi bir şey yapsa bak şu şunu yaptı, bu bunu yaptı diye ne yaparız? İfşa ederiz. Hem güleriz hem de bir olay anlatmaya çalışırız. Birileri kırılacak mı? Kalbine herhangi bir şey gelecek mi? Kardeşliği zedeleyecek mi? Ne yapmıyoruz? Hesaplanmıyoruz bile. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken Birilerine ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar. Ben gece namaz da kılarım. Hanımlarının yatağına da girelim. Oruç da tutarım. İşte bu benim sünnetimdir. Kim bundan yüz çevirirse benden değildir. Ölçüyü ne yapıyor? Koyuyor. Yani hem dini öğretiyor, hem dini öğretirken de bize bir ahlak veriyor kardeşler. Onun için davetçinin, hele hele bir Müslümanın, Sadece dinini öğrenmesi yeterli değil. Bunun yanında İslam ahlakını, Kur'an ahlakını da alması ve bunu hayatına geçirilmesi lazım. Çünkü gidilen her yerde, anlatan insanın bir konuşma şekli, bir mimiği, bir şakası, bir hareketi her zaman taklit edilir. Öyle değil mi? Bizler her şeyden etkilenen insanlarız. Bizim önümüze çıkan karakterli her insandan ne yapar etkileniriz. Sahabelere bak işte ben diyor falan savaşta diyor filanı ne yaptım kendime hami olarak aldım niye alıyor ondaki kahramanlığı görerek cesareti görerek kendisi de ne yapıyor cesaretleniyor yani birbirlerine hep hayırda ne yapmış teşvik etmiş、e、günümüzde de hayra teşvik eden insanlar her zaman ne yapılır örnek alınır öyleyse bizler de hem ağzımıza hem gözümüze hem azalarımıza ne yapacağız çok dikkat edeceğiz ama bu dikkat etmemiz kalbe yeterince Kur'an sünnet bilgisi koymadan bu mümkün değil o vücuttaki et parçası Allah'tan korkmadığı müddetçe toplumda sakınsa ferden ne yapar yine sakınmaz veyahut ailesine gittiğinde ne yapar yine sakınmaz yalnız kaldığında yine yapacağını yapar bu kişilikteki karışıklık bir gün topluma da yansar. Koca koca toplumlar hep bu kişilik bozukluğunun yüzünden ne yapmıştır? Bölünmüş, parçalanmış. Hatta birbirine gülen yüzler, birbirine artık asılmış, hatta düşman hale gelmiştir. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Hakkı anlamayı, yaşamayı, birbirimizden kardeş olmayı nasip etsin. Allah'ın Bizler buraya niye geldik? İrtibat kopukluğu, kardeşliği zedeleyen en büyük unsurlardan bir tanesi. Sahabeler, Allah kendilerinden razı olsun, peygamberlerinden yani peygamberimizden aldığı ahlakı aynen hayatına geçirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar dikkatliydi ki mescide bakar, falan nerede diye hemen ne yapardı? Sorardı. Sahabeler işte o hasta ya da öldü. Neden bana haber vermediniz? Hemen gider cenaze namazını kılar veyahut da o hastayı hemen ziyarete giderler. Bizlerden birisi hasta olsa kim duyuyor? Mesela geçen bir kardeşi aradım. Hüseyin Hoca var Ankara'da biliyor musun? Biliyorum. Ölmüş haberin var mı dedin. O Allah rahmet etsin. İyi adam mı iyi adam. Tevhid ehli mi tevhid ehli. Ne kadar güzel. arayan Hüseyin Hoca, dinleyen arkadaşı. Yani birbirimizden o kadar kopmuşuz ki, ne hastalığımızı, ne sıkıntımızı, hiçbir şeyimizden nedir farkında değiliz. Peki, Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarını bizden irtibat kopuklu olunca nasıl anlayacağız? Sadece Müslümanlar yaşadığı yere mi has? Bir yerde bir bela, bir musibet olduğunda, bir başka Müslüman bundan etkilenmiyorsa, Onun acısını paylaşmıyorsa, onun sıkıntısını gidermiyorsa, Müslümanlığın bir anlamı kalır mı? Kalmaz. Öyleyse kardeşlerim birbirimizle irtibatlı olmak zorundayız. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falan nerede diye soruyorsa, bizler de birbirimize bunu sormak lazım. Sormamız lazım. Bir tane beker oluyor şimdi aramızda, evlendirecek kız yok misal. E niye irtibat yok? O da çok Müslüman var ki. Birbirini tanımayınca tezkiye edebiliyor musunuz? Falan Müslümandır, sağlam insandır onun kızı alınır diyebiliyor musunuz? Diyebiliyor musunuz? Yok. Hep akraba, komşu böyle gidiyor. Peki biz sağlam nesilleri nasıl yetiştireceğiz? Çocuğumuzu yetiştiriyoruz. Bir kız alıyoruz. Oğlanı da alıp gidiyoruz. Ona nikahlıyoruz. Bitiyor. Bütün eğitimler de gidiyor. Ama iki taraf birbirini eğiterek gelse, ikisini de zayıf noktaları yanınızda birleşse ne olur? Sağlam nesiller gelmez mi? Gelir. İrtibat eksikliği, kopukluğu insanları mahvediyor kardeşler. Sadece sohbet için biz buraya gelmedik. Kaynaşmaya, kardeş olmaya, birbirimizin adını öğrenmeye, sarılmaya yani kokusunu bile özlemeye geldik. Buraya gelme amacımız bu. Ve Nasihat etme değil, sizler devamlı nasihat etme, dinleyen insanlarsınız ki, buraya gelmişsiniz. Ha, sahabenin dediği gibi, Allah kendilerinden razı olsun, yoldan geçen birini görüyorlar, otur diyor, bir saat yanımızda, senin imanını artıralım. Bizim yaptığımız bu, hep beraber birbirimizin imanını artırma ve birbirimizin hatası, ayıbı varsa, örtme, yanlışı varsa, düzeltme ve Eksik olan yerleri tamamlamak. Bizim amacımız bu. Ve buraya sadece Allah rızası için、e, sizleri sevdiğimizi söylemeye geldik. Ben Allah için hepinizi seviyorum. Allah amellerinizi güzelleştirsin. Allah hep beraber cennete girmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle o Resulünün eğittiği, sahabenin eğitildiği gibi bizlere eğitilmeyi nasip etsin. Onların ahlakını, imanını Onların dindeki hırslarını Allah bizlere de versin. Onların davetteki hırslarını Allah bizlere de nasip etsin. Onlar nasıl birbirini kendi nefislerine üstün tutup ki kendileri ihtiyaç halinde oldukları halde nasıl bunu başar başarabiliyorlarsa Allah bizlere de başarmayı nasip etsin. Allah hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、バトル、ル、バトル、バトル、バトル、バトル、バト